فَإِنَّ hayr-ı كَلَامُ kelamullah ve hayr-ı hedi صَلَّى Muhammed'in عَلَيْهِ aleyhi وَشَرَّ sellem. Ve وَكُلَّ umur muhtesasatüha وَكُلَّ kulle muhtesasaten وَكُلَّ ve kulle bid'atın delaleti ve kulle delaletin tafin Kardeşlerim, mealimizde en son 36. sureye ulan Yasin Suresi'ne kalmıştık. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. ismini ilk iki harfinden ibaret olan ayetten almıştır. Yani Ya vesin. Sin. Mekke'de inmiştir. 83 ayetten oluşmaktadır. Ee, sureye isim ol olarak verilen Yasin'in genellikle Ey insan" manasına geldiği kabul edilmekte. Müfessirler tarafından. Ee, bir diğer görüşe göre ki hani bu konuda bildiğim kadarıyla gelen bir hadis de var. Yasin suresi Kur Yasin ee, suresi Kur'an'ın kalbi olarak kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında da ayrı bir önem kazanmıştır. Hazreti hakkında az önce beytimli bir hadisler var ama ne yazık ki özellikle bizim toplumumuzda da ne yazık ki bazı bidatları alet ediliyor. Rabbim bunların hepsinden bizi muhafaza ve uzak etsin. Bu sureyi de gerçek anlam ve amacı için okuyan kullarından nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.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 Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından da bir set çektik ve onları kapattık. Artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre Kur'an'a dayan ve görmeden, Rahman'dan korkan kimseyi ancak uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri ancak diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, leyf Mahfuz'da yazıp saymışızdır. Onlara şu şehir halkının misalini getir. Hani onlara elçiler gelmişti? Hazırlayın, müsaadeniz.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 Bunun üzerine onlar: Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden de size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Antlar şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz dediler. Derken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 Eğer bana bir zarar dilerse, onların kutların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum. Şüphesiz ben Rabbinize inandım, beni dinleyin. Ona gir cennete denildi. Keşke dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama masar olanlardan kıldığını... kavmim bilseydi. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onları helak eden korkunç bir sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler. Ne yazık şu kullara. Onlara bir peygamber gelmeye görsün. ilde de onunla alay etmeye kalkarlar. Müşrikler görmüyorlar ki Onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelemezler. Elbette onların hepsi kıyamet gününde karşımızda hazır bulunacaktır. Bu hususta ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık. İşte onlar bundan yerlerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri Üzüm bağları yarattık ve orada birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yiyisinler. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinin ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Gece de onlar için bir ibret alametidir, biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz, de onlar karanlıklar içinde kalıverdiler. Güneş kendisi için belirlenen bir yerde akar döner, İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım menziller tayin ettik, nihayet o eğri hurma dalı gibi ihlal olur da geri döner.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 Onlara onlar ve eşleri gölgeler altında tahtları kuruludur. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara merhametli Rabbinin söylediği selam vardır. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmanınızdır." demedim mi? Ve bana kulluk ediniz. Doğru yol budur demedin mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saftırdı. Hala akıl erdirmiyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. O gün onların ağızlarına mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Dilesek...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 kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. Vesol. O halde sen onların o halde onların söyledikleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmez mi ki biz onu bir meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş.